Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 12. Bölüm Kureyş'in Boykotu Kureyşliler, Hamza'yla Ömer'in İslamiyet'i benimseyişiyle güç kazanan Resul ü Ekrem'i etkisiz hale getirmeye karar verdiler. Bu amaca ulaşıncaya kadar, Haşim oğulları ve Muttalib oğullarıyla mevcut olan akrabalığa ve hukuka riayet etmeyeceklerini söyleyip, bu iki zümreyi düşman ilan ettiler. Kendileriyle konuşmamaya, kız alıp vermemeye, ve alışveriş yapmamaya karar verdiler. Boykotun şartlarını bir kağıda yazıp, Kâbe'nin duvarına astılar. Bu sosyal boykot karşısında Ebu Talip, yeğenini ve mensuplarını emniyet altına almak amacıyla, şîb Ebu Talip'te topladı. Hazreti Peygamber, tebliğ faaliyetlerini sürdürdüğü Darül Erkam'dan oraya taşındı. Müşrikler safında yer almayı tercih eden, Ebu Leheb ve oğulları hariç, Müslüman olsun olmasın, bütün haşimiler ve Muttalip oğulları oraya taşınıp, üç yıla yakın bir süre boykot altında yaşamak zorunda kaldılar. Hazreti Hatice ile Ebu Talip, bu sıkıntılı günlerde bütün servetlerini tükettiler. Ticari faaliyetlerde bulunmak, hac mevsimi ve haram aylar dışında dışarı çıkıp alışveriş yapmak mümkün olmuyordu. Müşrikler, alışveriş yapılabildiği günlerde de zorluk çıkarıyor, fiyatları artırıyordu. Sonunda, aralarında Ebu Talib'in kız kardeşinin oğlu Züheyr bin Ümeyye ve Hişam bin Amr gibilerinin bulunduğu bazı insaflı kimseler, Kureyş'in ileri gelenlerinden Mut'im bin Adi ve Zem'a bin Esvet'le konuşup desteklerini aldıktan sonra Ebu Talib mahallesine gittiler ve mahsur olanları oradan çıkartıp, boykota son verdiler. Son peygamber.info. Onu anlamak ve anlatmak için.